Alp Spor Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Aradaki teaser tam uydu değil mi bu hafta? Ba Dertlerin derdine devam oldu Beşiktaş. <gülüyor> <gülüyor> bu Şeyden bahsediyorsunuz, dört, dörtlemelerden mi bahsediyorsunuz? Evet. Kuadroloji. Aynen öyle. Ee, Beşiktaş'ın 4-0'lık galibiyeti dün. Şimdi bu hafta Avrupa Kutası maçları vardı. Ee, yani biraz da böyle ilginç bir tartışma döndü i̇şte, etrafında ülke puanı vesaire. Ee, ben Çarşamba bak şimdi gal saymışım da stattaydım dört takım anlamda ezildi evet. Alman takımı karşısında haftanın galiba tek ilgisi Avrupa Kupalarında basketsi şu ana kadar galiba 5'te 5 beş ee, bugün Efes, Anadolu Efes oynayacak futbolda da Avrupa liginde iki takım kazandı bir Galatasaray farklı şekilde. Kaybetti Şimdi bir Galatas açısından bakarsak yani, yani Hatta salı günkü maçları da Ufak bir Pas atmak lazım yani Genel sorun 4-5 senelik eğilim bu sene daha da belirginleşti. yani bir Tepedeki süper sınıf çok güçlü takımlar Orta sınıfı yani alt, Altta kilitli gibi orta sınıfı da eziyor yani Bu hafta altı 7lik maçlar oldu Salı akşamı 7-1 6-0 sıfır, ee, yani su topuna döndüğü iş ee, bir noktada futbol maçından çok. Yani Şampiyonlar Ligi çekişme olmasını bekliyorsunuz, maçların kafa kafaya geçmesini belki bekliyorsunuz. Öyle değil, ciddi bir fark var. Dağ sayı maçı da biraz bunun yansımasıydı Yani Almanlar mil takımını bir yana bırakıyorum. Kulüp, tak kulüp takımları olarak da yükseliştiler Avrupa'da. Ee, bu hafta 4, hatta Avrupa Ligi'nin sersen 6 maçı da kazandılar. Ee, Bayern Mignik Roma, Roma'da 7 attı. Şarkı Sporting yendi. Leverkusen Zenit yendi ve Dortmund İstanbul'dan 4 kollu bir galibiyetle dönüyor. Çok onlar için keyifli bu hafta ve Dortmund Galatasaray'sındaki maçta yani statta da görüyorsunuz. Hani şey var işte antrenör, kadro yapamamış oyuncular vesaire iki takımın arasındaki e, fizik farkı görüyoruz. Yani e, çok ciddi bir fark var. Yani daha hızlılar, daha güçlüler, e, daha yüksek zıplıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani her alanda geri kalıyorsunuz bu aşamalarda. Yani topu daha iyi kontrol etseniz bile, e, adamlar önde. Yani hele kontollarda, Kontrataklarda gaz oyuncuları, e, Alman oyuncuları yıkılmakta. Epey sıkıntı çekti. İlk i̇ki atak zaten gol oldu alma açısından. Üçüncüsü direkten döndü. Yani 10 dakikada bir gol oluyordu zaten neredeyse. Ve tam Dortmund'un istediği tipte bir oyun oldu yani. <gülüyor> Topu rakibe bırak. Kendi sahanda e, neredeyse 10 kişi bekle e, ve sonra hızlı paslarla, çabuk çıkışla golü bul. E, daha sede bu tuzağa düştü doğrusu. Yani o bakımdan iyi analiz edememişler. Dortmund'un istediği oyun bu çünkü. Yani topa Büyük olumuna sahip olmak onların eskiden beri çok arzuladığı bir şey değil. Ee, Galatasaray tuzağa kolay düştü ve ilk pozisyonlarda gol olunca da maç zaten oradan koptu. Ee, şey çok komikti bir statta Galatasaray seyircisinin haleti, rüyesini görmek. Etrafındaki gruptaki herkes ya, maç boyunca küfür ettiler. Hele yanındaki adam müthişti yani artık bir noktada gülmeye başlıyorsunuz. Ee, herhalde beşinci dakikada geldi koltuğuna oturdu. O dakikadan itibaren küfür etmeye başladı. Ama en ağır küfürler ve bu küfürlerin şeyi hedefinde Galatasaraylı oyuncular var. Hı, kendi oyuncuları var. Evet, Burak Yılmaz, e, Pandev, Antrenör Prandelli var. Teknik direktör Prandelli var. E, Burak Kılmaz, daha sonra oyuna giren e, Yasin, Cemaili falan onlar da var. Yanındaki adam o sürekli yani işte anne, bacı artık hepsi. 40 dakika sıradan geçeceğiz. 35 dakika diyelim. 5. dakikada geldi. 40. dakikada 3-0 olunca oyun kalktı gitti. Maçtan çıktı yani. Rahatlattı beni. o. Artık yani şey oldu çünkü. Nasıl küfrediyorum? Hakem falan artık kimse kalmadı. Ben hani gülmeye de başladım. Dedim bana da buluşacak adam. Neyse gitti de rahatladık ama arkadakiler bu sefer. İşte bura vesaire artık. Ee, hani bildik o en maçı o Galis hepsi söylendi yani onda. Peki şey e, koltuklar tıkladın tıkladın mıydı? Kalabalık ee, mıydı? 37 bin dendi sonra bir e, 42 bin diye bir rakam var yani 42 bin olsa bile demek ki 10 bin boşluk var. Üstelik e, Borussia Dortmund deplasman tribünün tarafı tamamen doluydu yani 2500 civarı deplasman taycisi vardı. Demek ki gaz seykanın 50 binin 10 bini boşmuş. Beşli birlik ee, bir boşluk var evet Evet yani ve Yani aşağı yukarı 2-0'dan sonra da oldu sıfırdan 0dan sonra da maçın ikinci yarısında da Sürekli boşaldı stadyum Yani maç biterken ben Son dakikada kadar kaldım Hatta işte Dortmund'ların Seyirci selamlamasını izledim Herhalde 8-10 bin kişi kalmıştık statta Yani maç biterken ee, Bu da rahatlattı çünkü şeytan bir felaket Yine stada ulaşıyorum ve stattan çıkış Yine yani hani alıştığımız Türkiye ölçülerinin de altındaydı. Gerçekten geliş gidiş. Metro kapalı. Yok bilmem ne yolu kapatmışlar. Çıkıyorsunuz merdiven sorun. Taksiler yolu tıkamış falan. yani Her anlamıyla bir felakette doğrusu. Organize, şey organizasyonu, stadı geliş gidiş organizasyonu. Rezayet öteydi. Ee, o belki kademe kademe boşanması o bakımdan iyi oldu. Evet. <gülüyor> Onu söylemek lazım. Ee, buna karşılık Avrupa Ligi'nin iki Türk takımı da kazandı. Trabzonspor Loker'e yendi 2-0. Meşiktaş'ta Bergat'tan 4-kole bir galibete dönüyor. Meşiktaş'ın ee, sanıyorum bir 5-0'lık deplasman galibeti var yıllar önce Maribor'a. Herhalde en farklı sonuçlarından birini aldı. Avrupa'da rahat boyun güzel goller. Ee, seyirci de götürmüşlerdi oraya. Risikli bir deplasman olmasına rağmen. Memnun Herkes memnun ama bir burada şey oldu işte. Türkiye'nin Avrupa'daki takım sayısı takımdan oynayacağı eleme turları açısından önemli olan UEFA puanı var. Yunanistan'da Türkiye çekişiyorlar bu sene. Yunan takımları bu hafta çuvalladı. E, Krabzon sonra Beşiktaş kazanınca Türkiye tekrar Yunanistan'ın önüne çıktı. O, onun üzerinden bir tartışma döndü işte. Puan düşürüyor düşürmüyor ya da işte Galatasaray 4.7 yani bir tabi e, tamamen tartışmaların yine şeyinin şaştığı e, odanın şaştığı bunlar. Birincisi yani partizan maçıyla Dortmund maçını kıyaslamak e, hani espri olarak yaparsınız ama akıllı futbol yapacağı şey değil. E, yani Beşiktaş'ta Dortmund oynasa e, çok iyi bir sonuç alamayabilirdi. Yani, evet. e, maç sonu zaten şey gördük dev ekranda sonra da ben e, UEFA'nın web sitesinden de kontrol ettim. E, Dortmund oyuncuları 117 kilometre kat etmişler maç boyu Galatasaray oyuncuları 106. 11 kilometre fark var. Sonra dün gece dün Alman, diğer Alman takımlarına baktım şampiyonlarla gündeki. Alman takımları ortalama e, 114 kilometre kat etmişler. Rakipleri 106 gibi. Yani ortalama 8,5 kilometre fark 4 Alman takım açısından rakiplerin attıkları. Galatasaray biraz daha fazla fark yemiş. Yani zaten bu farkı yattığınız zaman e, preste, top kapmada e, işte belki konta takılarda üstünlük sağlayacaksınız. Yani e, o farkı kapatamadıktan sonra siz oyunu işte eş, şey yapamıyorsunuz, eşleştiremiyorsunuz. E, Beşiktaş biraz daha iyi durumda olabilir ama yani şimdi e, maçların rakiplerin seviyesinin çok çok farklı olduğunu unutmayalım yani. Partizan Şampiyonlar Liginde yana en zayıf takımdan bile daha zayıf bence hani öyle bir takım yoktur bile bu sene. E, o yüzden hani 4-0 yenenmiş büyük zafer. Maalesef sırt takımları e, 15 yıldır falan çok zayıf. Avrupa kapıdan yani iyi oyuncularını hemen kaptırıyorlar ee, Avrupa'nın diğer ülkelerini. Çok gelenekleri olmalarına rağmen o e, 80'lerdeki şeylerini koruyamadılar tabii. Ee, ama şey açısından olumlu Beşiktaş bir yazık yakalamış gözüküyor ve şey yüzünden de Galatasaray Fenerbahçe'nin bu 10 yıldır devam eden e, anlamsız çekişmesi kavgası yüzünden de bir Empati o da olmuş durumda yani geçen sene biraz vardı Şimdi tekrar çünkü işte nitelikleri sınırlı ama e, Takım oyunu oynayan e, Dayanışmanın olduğu işte bir Karizmatik antrenörün bulunduğu bir takım ve Yani şöyle bir izlenim oldu yani Biz olmayacaksak onlar olsun bari Hı. E, Gibi bir izlenim oldu ve hakikaten işte En organize Dayanışmacı futbolu onlar oynuyor sonucunda alıyorlar yani Ligde liderler Avrupa ligindeki grupta liderler Muhtemelen çıkacaklardır gruptan. E, i̇şleri iyi gidiyor Beşiktaş için yani onlar için kilit maç e, bir sonraki hafta sonu Fenerbahçe e, maçı var kendi evlerinde o maç olacak Olimpiyat yani o maçı da kazanırlarsa e, hakikaten şey e, yani işte derbi yükünü de kaldırıyorlar. Ee, bu hedefe kilitlendiler diyebiliriz. Evet. Ama işte Türkiye'de her şey abartılıyor. Yani dünkü maçın bir ölçü olduğunu zannediyor herkes mesela. Ya da Tottenham'ın yedek kadro çıktığı ve bir bir biten maçı ee, şey zannediyor. Evet. Ee, ondan sonra biz e, ölçü zannediyorlar. Halbuki değil yani. Hele şey, şampiyonlar ile falan hiç değil. Maalesef yani Türkiye, Türk takımları o şampiyonel ligi seviyesinin çok altında kalıyorlar. Burada da bir bence bu şampiyonel ligindeki dengesizlik bu yabancı basında da yazılıp çiziliyor. Bu bir sonucu oluşacak ee, Bence biz, yani, bir seni olmayabilir. Bir iki sene, iki sene sonra falan. Avrupa'nın o oligarşısı diyebileceğimiz Real Madrid, Bayern Lig, Barcelona işte birkaç İngiliz takımı. Bunlar UEFA'yı tekrar sıkıştıracaklar ve e, şeyi almayacaklar buraya. Ee, yani işte Bulgar takımını, Macar takımını Beyaz Rus takımını Buraya almayalım. Neden? Peki? Ee, böyle anlamı Yok. Biz maçta 6-7-0 kazanıyoruz. Hı. Buraya bir şey atmak lazım. Yani, Brezilya'yla yani falan oynayalım diyecekler Yakın zamanda o zaman. Ne diyecekler? Milli takımlarla oynayalım mı diyecekler? Kendi aramızda yok mı yok. Oynayalım yani mesela orada bir fazla İspanyol takımı Da olabilir. Bir İngiliz takımı. Ya da bir kapalı Lig. Yani Şampiyonlar Ligi fikrini ilk ortaya atan Zaten böyle bir fikirdi Şampiyonlar Ligi Meşhur e, e, Reklam Ajansı Charles Saat Saatchi Böyle bir fikirle Berlusconi'ye gitmişti 1990'da Anladım. Berlusconi Milan'ın sahibi e, Başkanı Bernard Tapia o zaman Marsilya Kulübü'nün sahibi Herhalde Real Madrid bu 2-3 takıma gidip Daha bu fikir yok ki ya yani Bir Avrupa Süper Ligi kuralım size siz diğerlerinden çok güçlüsünüz fikrini ortaya atmıştı. UEFA panikle şampiyonlar ligi fikrini o zaman geliştirdi ve o bağımsızlık fikri ortadan kalktı. Şimdi yine böyle bir e, bağımsızlık fikri yani kafalarda hep bence dolaşıyordur. Olmaz ama şey büyük kulüpler UEFA'yı zorlayacaktır. Yani böyle grupların anlamı yok. 6-7 gollü biz bunu çekişmeli hale getirelim. Ya daha takım olsun. Ufakları eğleyelim, burayı almayalım bile. Ya da hakikaten sadece güçlü takımların olduğu, işte 5 İngiliz, 5 Alman, 5 ne bileyim işte 5 İspanyol, 3'er Fransız, 3'er İtalyan. Böyle bir lig olsun. Yani sadece buraya... Fransız, Alman, İtalyan ve İspanyol kanallarında yani şey yayınlasınlar televizyonda tam olsun o zaman. Yani bence... Yok bütün şey izlediği için sıkıntı o zaten. Yani Türkiye'de de şey daha fazla izlenebilir. Ee, öyle bir şey de yani hep izlenecektir. Evet. Yani. Ha, reklam gelsin ama takımlar gelmesin o zaman. Böyle bir durum söz konusu. Tabii tabii olsun. yani bu bir e, elitlik. Yani nasıl NBA'da şu şey, yani işte Onun gibi ya takım da şöyle yani mesela orada bir Portekizli, bir Hollandalı, bir Türk olacak ama mesela Bulgar olmayacak. İşte beyaz Rus olmayacak. İşte belki iki Rus, işte bir Ukraynalı olacaktır yanında o, o büyükleri tanımlayayım şey. Ben böyle bir şey, böyle bir şey bahane gerekçe göstereceğini düşünüyorum büyüklerin. Yani bu bu sezonki dengesizliği Hatta birkaç sezondur yani bu sezon iyice ayyuka çıktı. 6-7 golle taraftarlar keyif alamıyor. Çekişme istiyoruz. İşte diyecekler ki işte Barcelona'lı bayramını fazla oynasın Dört kere oynasınlar. Evet. Yani bunun için bir şey yapılacak. Bunun bir altyapısı olacak bence. Böyle görüyorum. Ee, yani şey açısından öyle olsun diye söylemiyorum ama 6-7 golün başlar hakkı şey yok. Eee müthiş bir mali uçurum olduğu için kulübü arasında. yani biri 500 milyon euro bütçeye sahip. Öbürü 15 milyon. <gülüyor> ee, çok büyük bir uçurum var. Yani hem maddi hem de bir de kültürel uçurum var tabii yani. İşte hmm. Real Madrid'in futbol kültürüyle e, ne bileyim işte doğru bir hele yeni yetme bir kulübün futbol kültürü aynı olmuyor. Ciddi bir fark ve işte Türkiye'de orada aşağı grupta maalesef yani. Orta direkt. Böyle bir lig olsa Türkiye anca bir takımla oynar şu evet. andaki gücüyle. Yani i̇kinci bir takım olmaz Türkiye'nin. Pazar olarak öyleydi. Türkiye'nin nüfusuyla işte futbol ilgisiyle ama yani şu işte son dönemki gelişmeler bunun tersini gösteriyor. Hmm. Öyle bir. ikinci not da şu yani bu haftaki işte üç Türk takımının maçlarında Türk oyuncular daha doğrusu Türkiye'den yetişmiş oyuncular, Türk oyuncu var takımlarda. Türkiye'de yetişmiş oyuncuların aldığı pay yüzde 22 süre olarak. Evet. Ee, yani örneğin Beşiktaş'ta dün bir sürü Türk oyuncu var ama bunun herhalde beşi yurt dışında yetişmiş oyuncular. Hollanda, Almanya, işte yani ee, Olcay, Oğuzhan, Kerim, Dökhan Töre... Yani altı futünlü Türkiye'de almamışlar. İki, iki, galiba iki oyuncu vardı. İşte galiba açık Burak Semih var. E, Trabzon'da işte 3. oyuncu vardı galiba. Yani Türk oyuncular, Türkiye'de yetişen oyuncular sürede alamıyorlar. Yani bu Türkiye'de e, futbolcu olma niyetli bir genç şeyini kaybediyor mevkisini büyük bir hızla. E, ve bu işte Ocak ayında yabancı sınırının sınırına dair bir değişiklik açıklanacak. Eğer olursa ben e, küme düşeceğini düşünüyorum tamamen burada yetişen oyuncuların. Yani sonraki senelerde Türkiye ikinci şeyde oynayacaklar Süper Lig'de 1. Lig'de oynayabilecekler Önemli evet. bir kısmı ancak Onları yer olmayacak evet, O zaman göreceğiz evet. galiba evet, Bakalım ben <gülüyor> öyle şey Kehanetlerde bulundum ama hani, Felaketler olur demeyelim yani Bunlar illa kötü Şey olarak değerlendirmek ee, lazım Ama bugün de pek iç açı da açıkçası Yani şöyle Yabancı oyuncular Türkiye Ligi'nin kalitesini arttırabilir Bunun İyi bir ligi olabilir Türkiye'nin ama hani Türk, Türk futbolcular, Türkiye'de yetişmiş futbolcular şey olacak yani iş bulmakta zorlanacak gibi geliyor bana. Onlar için kötü. yani seyir açısından iyi olabilir tabii. Evet bayağı karamsar günler Türk sporunda <gülüyor> futbolunda bekliyor galiba. Açık gazeteyi bu şekilde tamamlamış olduğunuz için diğer karamsar haberleri de sporda üzerinden gelen karamsar haberlerle eklenince de güzel yok, bir komple. Yok diyorum karamsar değilim çok iyi bilgimiz olabilir yani. yani şeyler açısından daha iyi, daha iyi bir sürpriz belki olabilir seyir açısından ama bir diğer o, taraftan da düşüş var yani Real Madrid Barcelona eee İngiliz işte takımları şey, yabancısının kalkması o belki o çünkü ben burada yetişen oyuncuyla bu şeyi yakalayamıyor yabancı alıp yabancılık yakalırsın o evet. kulüp düzeyinde farkın kapanmasını sağlayabilir. Ha mil kakımı öldürür bence de. Cariye çıkartır belki de biraz da. Ha yani işte aynı mantık. Evet. Türkiye'nin ekonomisine paralel zaten. Evet. Yani son, sonuçta ama gelecek bir kötü durumu olacaktır muhtemelen bu kadar artınca da aynı şekilde ekonomide olduğu gibi bir yerlerde patlayacaktır. <gülüyor> Çok teşekkürler Abbey. Vaktimizin dışında görüşmek, görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor